27 Ocak 2018 Bursa Arifane İlim Derneği. Euzu billahi minash-shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahmani Vel-Asr. husr. Illa amenu ve amenu salihat ve tevassu bil-hak ve tevassu bil-sabr. sadakallahul el azim Elhamdülillahi rabbil-alemin. Evet, Tebdirat-ı İlahiye kitabımızın bu hafta geçen hafta işlediğimiz fasıl katip hakkındaki faslın devamı. Katip hakkındaki faslın devamı kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bilinsin ki her insani ferdin ilahi ilimde sabit olmuş bir hakikati vardır. Evet her insani ferdin ilahi ilimde sabit olmuş bir hakikati vardır. Ve bu hakikat ilahi isimlerden bir ismin gölgesel ve hayali suretidir. Yani ayağını sabite dediğimiz hakikati anlatıyor şimdi burada. Ve bu hakikatler hakiki vücudun yani zatın vücudunun hakiki vücudun vahidiyet mertebesine tenezzülünde sabit olur. Hakiki vücudun vahidiyet mertebesine tenezzülünde sabit olur. Ve vahidiyet mertebesi hakikati Muhammediye'den ibaret olan vahdet mertebesinin ayrıntılanmışıdır. Ve bu mertebeye insani hakikat ve ilk akılda derler. Ve bu sabit olan hakikat hangi ilahi ismin gölgesi ise o isim o insani ferdin Rabbi hassı olup özel Rabbi olup kendi görünme yeri olan o ferdi bütün mertebelerde alnından çekerek kendi doğru yolu üzerinde yürütür. İşte daha önceki sohbetlerde dile getirilmiş olduğumuz Rabbi hassı cihetiyle herkesin bir sırat müstakimi vardır dedik ya işte alnından hiçbir canlı yoktur ki perçeminden tutulup çekilmesin ayetinin hükmü gereğince bu Rabbi Hası tarafından alnından tutulur çekilir bu çekilen yol hangi yoldur herkesin Rabbi Hası cihetinden sıratı müstakimidir bundan dolayı o ismin hazinesinde gizlide olan ilahi işler nelerden ibaret ise dünyada ve ahirette ve bütün duraklarında bunlar o kulun görünme yerinden açığa çıkar okulun görünme yerinde açığa çıkar. Şimdi o Rabbi Has'ın gölgesi olan sabit ayn katiptir. İşte bu ayanı sabiteye şimdi katip cihetiyle olan katip diyor. Sabit ayn o Rabbi Has'ın gölgesi olan sabit ayn katip ve ilk akıl kalem ve kulun her bir duraktaki izafi vücudu da levhadır. Ve o sabit ayin ilmi latif bir sıfattır. Ve emir ve şen alemindendir. Alemde imam Muhammedi külli ruhtur. imam Muhammedi külli ruhtur. Bu imandır. Külli ruh. Ve katip bütün ilahi isimlerin gölgesel suretlerini toplamış olan insani hakikattır. Ve kalem Onların suretlerini muhtelif mertebelerde yazan ilk akıldır. Bu mertebelerin ilk levhası külli nefstir ki levhi mahvuzdur. Ve Adem'de imam olan onun cüzi ruhu. Şimdi alemde imama anlattı. Muhammedi külli ruhtur dedi. Adem'de ise imam onun cüzi ruhu. Üfürülmüş olan ruhu. Ve katip onun hayali kuvveti ve kalem onun cüz'i aklı. Ve levha izafi vücudu olan cüz'i nefsidir. Ki mahvolma ve ispat levhasıdır bu cüz'i nefs. Şimdi vücut tecellileri isimler dolayısıyla olduğundan ve isim sıfatın zahiri ve sıfat ismin batını bulunduğundan bu ilmi latif sıfattan ibaret olan katibe yemin. Yani vücuda getirici el olan sağ el denir. Ve bu katibin maddesi illiyin alemindendir. Yani Rahman'ın istiva etmiş olduğu arştandır. Ve o arş sıfatın mahallidir. Yani Rahmaniyet sıfatının tecelli mahallidir. Ve o arş ebrar makamıdır. Ve o makamın sahibi karışmış çiçektir karışmış içecektir. Nitekim ebrar hakkında Kur'an-ı Kerim'de buyrulur ki İnsan suresi 5. ayet Muhakkak ki ebrar olanlar içinde kafur bulunan kadehlerden içecekler. Diye geçer. Ve alem ikidir. Birisi illiğin alemi, diğeri siccin alemi. İlliğin ve illiğin emir alemi ve siccin halk alemidir. İlliğin hmm. yüksek alem emir alemi, sitchin halk alemidir. Ve emir alemi şen aleminden ibaret olan olup latiftir. O latiftir emir alemi. Ve sitchin alemi açığa çıkma aleminden ibaret olan bu da kesiftir. Ve illiğin bahsedildiği üzere ebrarın makamıdır. Nitekim mutaffifin on sekiz. Muhakkak Ebrar'ın kitapları elbette illiğindendir buyurulmaktadır. Ve Sicci'nin tabiat alemi olup günahkarların makamıdır. Nitekim Muttafifin 7. Muhakkak günahkarların kitapları elbette Sicci'ndedir buyurulur. Ve Ebrar'ın ruhları şeriat hükümleri gereğince amel etmeleri sebebiyle tabiat hükümlerinden kurtulduklarından illiğine yükselirler. Ebrar'ın ruhları şeriat hükümleri gereğince amel etmeleri sebebiyle tabiat hükümlerinden kurtuldukları için illiğine yükselirler. Ve günahkarların ruhları şeriat hükümlerini terk etmekle ve nefsani hazlara etmekle tabiat hükümlerinde gark olduklarından illiğine yükselemeyip sütçiğinde kalırlar. Aşağıda kalmış oluyorlar. Şimdi gerek ebrarın ve gerek günahkarların katibinin maddesi illiğindendir. Demek ki ister ebradan olsun ister günahkardan olsun bunun katibinin maddesi, ham maddesi illiğindendir. Bundan dolayı imam ve halife olan ruh şehadet aleminde melekuttan yani gayb aleminden ilahi ilimde sabit olan bir hususu açığa çıkarmayı istediğinde kalbe tecelli eder ve sadır açılır. Ve bu sadırın açılması örtünün açılmasından ibarettir. Ve bu hali takiben imamın muradı kalpte yazılmış olur. İmamın muradı kalpte yazılmış olur. Ve bu kalp yardımcısı, yardımcı olan aklın aynasıdır. Bundan dolayı akıl bundan evvel görmediği hayali sureti kendi aynası olan bu kalpte görür. Ve imamın isteğinin bu hayali suretin açığa çıkarılması olduğunu bilir. Şimdi akıl, katip olan hayali kuvveti çağırıp onu isteğine vakıf kılar. Ve ona kendi zatına şunu ve şunu yaz der. Ve hayali kuvvetin nefsani kuvvet üzerinde tespit ettiği bu suretler aza ve organların üzerine doğru yükselir. İşte bunun için biz bu katip hakkında karışmış içecektir dedik. Çünkü o yakınlaşmışların çeşmesiyle karıştı. Ve o ve o ise akıl dediğimiz yakınlaşmış olandır. Çünkü yardımcı oluşu yönüyle halifeye onun müntesiplerinin hepsinden daha yakındır ve katip akıldan yardım alıp manayı ağza ve organlar kalemi vasıtasıyla suret alemine açığa çıkarır fiiller olarak. İşte içilecek olan şeyin bu karışımından dolayı katip hakkında kendisine tam bir şeref hasıl oldu. Bilinsin ki mutlak vücudun gayrılık elbisesiyle zahir olan ilk mertebesi külli ruh mertebesidir. Mutlak vücudun yani zatın vücudunun gayrılık elbisesine bürünüp de zahir olduğu ilk mertebe külli ruh mertebesidir. İşte hakikati Muhammediyenin bir cihetten ifadesi. Bir evet. Külli nefs mertebesi ondan zuhur etmiştir. Ve onun hakikati vahidiyet mertebesinden ibaret olan insani hakikat mertebesidir. İşte vahidiyet mertebesi diyoruz buna Yani insan hakikatı Muhammediye'nin zuhur ettiği mahalle vahidiyet yani birlik mertebesi Bütün her şey o birden halk oldu işte O bir dediğimiz şey hakikatı Muhammediye Bundan halk etti Teala her şey Veya insan hakik, insani hakikat mertebesi de deniliyor buna Ve insani hakikat mertebesi vahdet mertebesinden ibaret olan hakikati Muhammediyenin Muhammediye'nin tafsilidir evet hakikati Muhammed'i bir öz cevher olarak kabul edersek insaniyet, hakik insaniyet hakikat hakikati dediğimiz yani insani hakikat mertebesi dediğimiz bunun tafsili yani o özün içinde toplanmış tafsilat açılmış hali açılmış, açılmış hali ve kürsi külli nefstir ve onların arası misal alemidir şimdi arştan misale ve misalden alemin külli nefsine bir takım nakışlar yazılır. Bundan dolayı bunlarda da katipler vardır. Acaba arşın ve kürsünün ve onların arasının katibinin makamı nedir? diye sorulursa biz cevaben deriz ki bu kitabın üçüncü bölümünde nefsi mübarek geceye benzetip hakimin emrinin her birinin onda birbirinden ayrıldığını Hak Teala hazretlerinin emrinin ve yasağının bu zulmani nefste ayrıldığını ve onun hazzının kürsi olduğunu bildirdik. Ve nefsin furkan yani ayırma mahalli olduğunu. Kur'an toplayan, furkan ayrıştıran anlamına geliyor. Nefsin furkan yani ayırma mahalli olduğuna delil Hak Teala'nın şems 7 ve 8'de geçiyor. Nefse ve ona Aza ve organlarından tesviye eylediği şey hakkı için şimdi o nefse fücuru ve takvayı ilham eledi. İki tarafı. Fücuru ve takvayı ilham eledi. İtağat ve itağsizliği. Tabi ve itağsizliği. Sevabı ve günahı. Günahı. İyiliği ve kötülüğü evet. anlamlarını yani, bir, çıkar ki buradan. Tabi bir nezıt. İkisini de ilham eyledi. Mübarek sözüdür ve işte bu nefis katibin furkan mahalli yani ayırma vasıtasıdır burada bir parantez açmak istiyorum fücuru ve takvayı ilham eyledi derken fücuru ne aracılığıyla ilham eylemiş oluyor şeytan, şeytan. takvayı da melek aracılığıyla ilham yani melekten gelen ilham bizi takvaya yönlendirirken nefse melekten gelen ilham şeytandan gelen ilham ise işte fucura yönlendirmiş oluyor Dolayısıyla bunların hepsi ne olmuş oluyor? Allah katından oluyor. Bize bir iyilik geldiği zaman Allah'tandır sözü yerine oturuyor. Allah'tandır deriz. Bir kötülük geldiği zaman ise Allah katından olduğunu anlayacağız. Katından dediğimiz zaman iyi, kötü, güzel, çirkin hepsi içine giriyor. Yani Allah'ın bu alemde halk etmiş olduğu, yaratmış olduğu melek de bunun içine giriyor. Şeytan da bunun içine giriyor. Onun için... Hepsi, kötülük bize e, ulaştığında bir kötülüğe girdiğinizde bir günaha girdiğimizde bu da Allah'tandır demek edep sınırını aşmaktır. Evet, öyle. Burada nefsimizden bileceğiz. Ha, Her şey Allah katındandır. Sözümüzü yerine gelir. Katındandır dediğimiz zaman yaratmış olduğu her şey girmiş oluyor içerisine. Bunu bu şekilde tahayyül edelim, düşünelim, tefekkür edelim. Ve işte bu nefis katibin furkan mahalli yani ayırma vasıtasıdır. Ve katibin mertebesi muhtelif hallere göre nefsin üzerine övülmüş ve zemmedilmiş şeylere dair yazmaktır. Ve katibin makamı katipliğinin mahallinde değildir. Belki kendi alemindedir. Örneğin güneş dünyayı aydınlatır fakat onun makamı aydınlık verdiği mahalde değildir. Belki kendi alemindedir. Bilinsin ki her bir nefis kendi sabit aynının gölgesi ve o sabit ayında bir ilahi ismin gölgesidir. Her bir nefis kendi sabit aynının gölgesi ve o sabit ayında bir ilahi ismin gölgesidir. E zaten her şey isimlerin tecellisinden orta ortaya çıkmakta. Bu manada düşünmemiz lazım kaynak isme gidiyor. Sabit aynlar is, dolayısıyla bir ismin gölgesi oluyor. Müsemma'yı gösteriyor. Tabii o da müsemma'yı gösteriyor. Bundan dolayı nefis gölgenin gölgesi olur. Şimdi sabit ayn hangi bir ismin gölgesi ise o isim hazinesinde gizlide olan hükümler ve eserler bu varlık aleminde kendisinin gölgesi olan nefiste açığa çıkar. Çünkü gölge sahibine tabidir Anladım. Sahibine tarafa giderse gölgede o tarafa Anladım. gider böyle olunca her bir nefse fücur ve takvadan ilham olunan şey kendi hakikati olan sabit aynından Çok ve ona da görünme yeri olduğu ismin hazinesinden gelir bazen bir nefsin hakikati saadete mazhar iken, bu varlık aleminde çevresinin verdiği hal sebebiyle geçici olarak fücura meyleder. Varlık aleminde çevreden olan etkileşimle fücura meyleder geçici olarak. Fakat mazhar olduğu ismin hükümlerinin ve eserlerinin üstün gelmesiyle ve kendisine takvayı ilham etmesiyle fücurdan takvaya döner. Takvayı. Ve bunun tersi de olur. Bundan dolayı nefis fücur ile değiştirme ve takva ile temizleme mahallidir. Ve fücur yani günahkarlık zemmedilmiş ve takva övülmüştür. Neye göre? Şeriat'a göre. Şimdi birisi çıkıp katibin makamının katiplik mahallinde olmaması ve o övülmüş olanı ve zemmedilmiş olanı yazması nasıl olur? diye bir sual sorabilir. Biz cevaben deriz ki Sorduğun soru yerindedir ve doğrudur. Bunun izahı şudur ki arştan kürsüye kadar asla övme ve zemmetme yoktur. Burayı anlayalım. Arştan kürsüye kadar asla övme ve zemmetme yoktur. İyi kötü ayrımı orada yok. Ancak mukaddes ilimlerden ve vasıflanmaktan ve furkandan nezih ve pak olan tenezzüller vardır. Yani hakkın mutlak vücudunun nezih tenezzülleri ve vücut mertebeleri hakkındaki mukaddes ilimleri vardır. Bu ise hayrın ta kendisidir. Nefsani itibardan yana şer yoktur. Nerede? Arştan kürsüye kadar. Şer yok. Nefsani itibardan yana şer yoktur. Bundan dolayı bu hayırdır, bu şerdir diye ayrım da yoktur. Arş'tan kürsüye kadar. Tabi bundan ifade etmiştik Allah indinde <gülüyor> burayı kastederek arş'tan kürsüye şey kadar yoktur. iyi kötü ayrımı yoktur. Evet. Olması gereken şeyler vardır. Olması gereken olacaktır. Ve arş imamın makamıdır. Yani külli ruhun makamıdır. Ve külli ruh ile ünsiyeti olan ebrarın makamıdır ve illiğindir. Ve kürsü ise nefs makamıdır. Ve o nefs Hal ve makam itibarı ile değiştirme ve temizleme mahallidir. Nitekim yukarıda izah edildi bu. Şimdi emir katibe geçtiği zaman o mukaddes ve sadece hayır olarak tek yönlü olarak geçer. Ve hayır ve şerden ibaret olan ikilik ile geçmez. Bundan dolayı bu emir tabi ki hayır ve şer ile de geçmez. Böyle olunca katip ancak Muhammediye hazinesinden yani insani hakikat mertebesinde kulun sabit olan hakikatinde hakikatinden inmiş olan hükmü yazar. <gülüyor> Ve o insani hakikatten ibaret olan Muhammediye hazinesi kendisinde hakimin her bir emri ayrılan bir hazinedir. Çünkü bu mertebede hakikatler bir diğerinden ayrılmıştır. Küfür ve iman ve fakirlik ve zenginlik ve günahkarlık ve takva hakkında ilahi kaza öne geçmiştir. Nedir <gülüyor> Böyle olunca katip bu emri bu emri bağlanışına yani sabit ayının gölgesi olan kulun nefsi üzerine. Mevzu olan şey yönüyle Muhammediye hazinesinden alır. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Arştan kürsüye kadar ancak mukaddes ilimler ve nezih tenezzüller vardır denildiği halde hakikati Muhammediye'nin tafsili olan insani hakikat mertebesinde kulun hakikatinde küfrün ve imanın sabit olduğu beyan olundu küfür zemmedilmiş ve iman övülmüş değil midir? Evet. Ve küfür emri gelince katibe zemmedilmiş hakkında emir geçmiş olmuyor mu? diye soru gelir. Cevaben deriz ki cevaben deriz ki bu sorunun cevabını Hz. Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz Mesnevi Şeriflerinde aşağıdaki mübarek ile vermektedir. Beytin tercümesi şudur ki İlahi kaza olması yönünden küfre razıyım. Yoksa bizim fenalığımız yönünden razı değilim. Küfür dahi hakka nispetle hikmettir. Eğer bize nispet edersen küfür afettir. Demiş Mevla. Tamam, Tekrar ediyorum. İlahi kaza olması yönünden küfre razıyım. Bakın küfre razıyım ama ne, ne cihetten? Ilahi kaza o olması. Da, o evet. O Ilahi kaza olması yönünden küfre razıyım. <gülüyor> Yoksa bizim fenalığımız yönünden yani benim yaptıklarından bizim insanların yaptığım yönünden razı değilim. İşte burayı iyi anlamamız lazım. Yani bir şey kader vuku bulduğu zaman evet bir şey vuku bulduysa bir olay bir hadise evet bu kaderdir, vuku bulmuştur. Kader olması cihetiyle Allah'ın kazasından razı olacağız. Ama vuku bulan şey fiil. Şeriata muhalif bir şeyse Şeriat o vuku bulan fiili Cezalandırmayı emrediyorsa da O fiil kimden vuku bulduysa da Onu da cezalandıracağız Orada, tabii, orada onu da cezalandıracağız lazım. Ya tabi ki Yani şu kader cereyan etmiş Kimden A'dan B'den C'den Eğer cezalandırılması gerekiyorsa O A B C neyse O birim cezalandırılacak Neden cezalandırmış oluyoruz Evet kaderin cereyan ettiğini görüyoruz. Kaza vuku bulmuş. Kader cereyan ettiğini Ama o birinden o kaza vuku bulması hasebiyle şeriatta o fiili men ettiği için cezalandırmayı emrettiği için cezalandırıyoruz. Yine Allah'ın emri olduğu için cezalandırıyoruz. Evet ne dedi? İlahi kaza olması yönünden küfre razıyım. Yoksa bizim felanlığımız yönünden razı değilim. Razı değil ki cezalandırıyoruz. Küfür dahi hakka nispetle hikmettir. Çünkü onun ardında da bir hikmet var. Evet Belki kötü bir fiil işleyecek birisi ama ardından bir hikmetler çıkıyor. Çok envai içerisinde hikmetler çıkar onun ardından. Belki işte bir e, zalim tarafından bir mazlum öldürülüyor. O mazluma Allah cenneti nasip edecek işte. Ha. Çünkü o zalim öldürecek ki onu. Ona şehitlik makabını verecek. Aynen. Burada bir hikmet var. Ha, o, o zalim de o zalimliğinden dolayı şeriatın men ettiği fiili işlemekten dolayı cezayı görecek. Resulü Efendi'nin şehitli olması gibi. Tabii ki. Tabii. Hazreti Ömer'in şehit edilmesi, Hazreti Ali'nin şehit edilmesi. Allahu Teala onlara en yüksek makam olan cennetteki şehitlik makamını da veriyor. Evet. Bu manada. İşte onun içinde de elbette ki birisi onu gelip şehit edecek ki öldürecek ki şehitlik makamı verilmiş olsun ki Allahu Teala makamlarını yüksek tutsun. Evet. Ali tutsun. Ayanı Tabi ayanın sahabetiye bağlı. Evet Mevlana'nın sözünü tekrar okuyup devam ediyoruz. İlahi kaza olması yönünden küfre razıyım. Yoksa bizim fenalığımız yönünden razı değilim. Küfür dahi Halika nispetle hikmettir. Eğer bize nispet edersen küfür afettir. Bilinsin ki bir kaza ve bir de makzi yani kazanın gerçekleşmesi vardır. Çünkü ilahi kaza isimlere ait tecellilerin gereği olduğundan ve bu tecelliler ise kemalin aynı olduğundan Halika nispetle hikmettir. Bundan dolayı kemal ve hikmete razı olmamak cehalettir. Fakat bu kaza hükmünün nefs alemindeki sureti maksi yani kazanın gerçekleşmesi olduğundan buna razı olmak ve bundan hoşlanmak caiz değildir. Bu meseleyi layıkıyla izah etmek için bir örnek verelim. Şimdi bir örnek veriyor. Gayet usta bir ressam. Son derece güzel bir kadın resmini tam bir ustalıkla resimlediği gibi Görünüşü gayet çirkin olan bir dilenci resmini de resimler Ressam dilencide gördüğü bütün çirkinlikleri fırçasıyla öyle ustaca tasvir eder Ve bu çirkinlikleri en inceliklerine varıncaya kadar öyle bir ustalıkla resimler ki Görenler ressamın ustalığına hayran olurlar Bundan dolayı ressamın kazasından ibaret olan tasvir güzel ve makzide, makziden ibaret olan suret çirkin olur. Evet o çirkinlikte o çirkinliği muazzam bir şekilde yansıttır ressam. Oysa ressamdan çıkan ancak kemal ve hikmet ve sanattır. Bu ise ancak güzeldir. Ve bu resmedilen harici suret ise çirkindir. Şimdi levhayı görenler ressamın kemalinden ve sanatının hikmetinden razı olup hoşlanırlar. Ne güzel bir eser yapmış, mükemmel bir şekilde çizmiş derler en ince ayrıntısına kadar. Ve fakat o çirkin suretten hoşlanmazlar. Bakışlarına iğrenç görünür. Gerçi ressamın ilminde güzel ve çirkin hayal sabit idi fakat ondan gerek güzel ve gerek çirkin tabloya yansıyan şey ancak sanatının kemali ve hikmeti oldu bu ise ondan resimlenenin mukaddes ve vahid yani tek yönlü yani sadece hayır yönlü olarak inişidir çünkü onun nazarı ancak kemale ve hikmetedir o oradaki kemale ve hikmete bakıyor yoksa çirkinliğe değildir çirkinlik Suretten sonra olan göreceli ve itibari işlerdir. Göreceli ve itibari işlerdir. Şimdi bu örneğe uygun olarak katibin Muhammediye hazinesinden aldığı emir suret aleminde övgüyü gerektirirse o ancak övmeden ibarettir. Ve eğer zemmetmeyi gerektirirse o da ancak zemmetmeden ibarettir. Ve bu alış indinde bu emrin mahiyeti katibe ilmen ve aynen hasıl olur. Hal olarak ve makam olarak hasıl olmaz. İlmen ve aynen hasıl olur. Hal olarak ve makam olarak hasıl olmaz. Çünkü onun hali ve makamı zemmetme ve övme ile vasıflanmaktan beridir. Çünkü o zemmetmeden ve övmeden yana yazdığı şeyin üstüdür. O ancak ilahi kemali ve hikmeti açığa çıkarttığı için ondan ancak güzellik çıkar. Görev o. Evet. İşte bu manada güzelliktir işte. Evet. Ve o bizatihi irade iledir. Yani emri iradiyi yazar. Allah'ın bu konudaki iradesini. Hızır Aleyhisselam. Çünkü evet Hızır Aleyhisselam da ne yaptı? Çocuğu vurdu tokatı öldürdü. İlahi emre göre, irade, iradeye göre hareket etti. Evet. Hazreti Musa da emre göre hareket ettiği için, çünkü peygamber olması hasebiyle şeriatı koruyup gözetmekle görevliydi. Ne yaptı? İtiraz etti. Sen ufa, sabi yavruya nasıl vurup da öldürürsün dedi. O neye göre baktı? Hazreti Musa Allah'ın emrine göre var. Şeriata göre. Şimdi bak, şeriattan baktığın zaman Hazreti Musa haklı. Ama Allah'ın iradesi cihetinden baktığın zaman, ya işte ledün ilmi dediğimiz mevzu, Allah'ın iradesi cihetinden baktığın zaman da e, Hızr Aleyhisselam Allah'ın emriyle hareket etmiş oldu. Hangi emriyle? İradeye taalluk eden emriyle hareket etmiş oldu. Bu cihetten de Hızr Aleyhisselam haklı. haklı. Devam ediyoruz. Çünkü irade ilme ve ilim maluma tabidir. Ve malum ise sabit aynıdır. Ve ilahi kaza kulum. Şey bak orada bir sırrı var. Ve o bizzati irade iledir. Yani emri iradeyi yazar. Çünkü irade ilme ve ilim maluma tabidir. Yani malum bilinene tabidir. Açığa çıkana. Ve malum ise Sabit aynıdır. Nasıl bağladık? Tabi. Malum ise Burası sabit ayn. En büyük Tabi sabit ayn. Malum nasıl, nedir? Sabit aynıdır. Sabit ayndan ne zuhur edecekse oradaki sabit aynda ne varsa. Ama burada o, o zuhur malum bağladı. Malumla <gülüyor> bağladık. Malum sabit <gülüyor> aynıdır. Ve ilahi kaza kulun sabit aynının istidat lisanı ile olan talebi üzerine iner. Tekrar ediyorum ilahi kaza kulun Sabit aynının istidat lisanı ile olan talebi üzerine iner. Yani sabit aynında yazıldıysa ilahi kazada ona göre iner. Ve Hak Teala bu malumun açığa çıkışını onun talebi yönüyle irade eder. Bundan dolayı katip Muhammediye hazinesinden ancak emri iradiyi yazar. 272 ve onun bu hususta asla tasarrufu yoktur. Onun tasarrufu Muhammediye hazinesiyle yazmaktan ibaret olan kendi işindedir. Yani onun tasarrufu yazmak meşgalesindedir. Şimdi Muhammediye hazinesinden alışı indinde katibe aynen ve ilmen hasıl olan emir iki emir olarak yani geçirgenliği gereği yani emri Aza ve organlara tebliğ etmesi gereği üzerine ve geçirgenliğin olmayışı yani emre sadece kendisinin muhatap oluşu ile gelir. O katip bu emir ile bir taraftan Resul diğer taraftan kendisine hitap edilendir. Katip onun batınından ve yazmak zahirindendir. Yani ''Emri iradi batından kendisine gelince bu emre karşı muhataptır.'' ''Emri ilahi batınından, içinden gelince bu emre karşı muhataptır.'' ''Ve bu emri açığa çıkarmak için ağza ve organlara tebliğ yönünden resüldür. ''Ve Resul olan katibin hakikati yani sabit aynı halinde ve makamında katibe yardım eder.'' Ve onun hali veya hakkı da zahirdeki yazılara ve fiillere yardım eder. Şimdi o mana olması yönünden şereflidir. Ve şerefli olması yönünden de üsttür. Ve o zatı ve hakikati yönünden vahid yani birdir. Çoğalma kabul etmez. Fakat sıfatı yönünden çoğalma kabul eder. Çünkü bir taraftan sadece kendisine hitap edilendir ve bir taraftan rasuldür, Yani gelen emri ağza ve organlara ulaştırır. Ve ilahi kazaya tabi oluşu yönünden zatı şerefli olup vahdetle vasıflanmıştır. Ve makziyi açığa çıkarması yönünden yani güzel ve çirkin suretleri yazması yönünden iyilik ve fenalık ile vasıflanmıştır. Ve katibin bu anlattığımız sıfatlarının hepsi kendi nefsi için değildir. Çünkü Allah Teala fena yazan katibi takdis ve temizleme sebebiyle iyiye ve illiğin sebebiyle iyi yazan katibi de siccine ve fenaya değiştirmeyi isterse bu değiştirme işinden onu men eden hiçbir şey bulunmaz idi. Çünkü Allah Teala Hazretleri ayette geçtiği üzere dilediğini yapan dilediğine hükmedendir çünkü katibin nefis levhası üzerine yazdığı şeyler mahvolma ve ispat türündendir ve çünkü nefis mahvolma ve ispat levhasıdır bilinsin ki yukarıda da izah edildiği üzere kulun sabit aynı ve hakikati ilahi isimlerden bir ismin gölgesidir ve bu isim onun Rabbi hasıdır dedik. Bütün bulunduğu yurtlarında kulu alnından tutup kendi doğru yolu üzerinde yürütür bu Rabbi hası. Alnından çeker, perçeminden çekmek mevzusu. Ve ilahi isimler Hadi ve Mudili ve Nafi ve Dar ve Muiz ve Muzil ve diğerleri gibi karşılıklı ve zıttır. İlahi isimlerde zıt olan birçok isim var. Ve her bir isim bütün isimleri taşıyıcıdır aynı zamanda. Örneğin zehir dar isminin görünme yeridir. Fakat hastalara ayarlı bir dozda verilecek olursa şafi isminin hükümleri de kendisinden açığa çıkar. Bakın şimdi. Dar isminin görünme yeri zehir olmasına rağmen zehir belli bir miktarda verildiği zaman bu sefer Şafii ismi açığa çıkıyor. Yani şifa oluyor. Evet, evet. Ve aynı şekilde çok verilirse hayat sahibini öldürür. O vakit mümit isminin görünme yeri olur. Bu sefer. Çok verildiği zaman. İşte böylece her bir ismin görünme yerinden diğer isimlerin hükümleri ve eserleri de açığa çıkar. O isim aynı zamanda diğer isimleri de aslında Cem ediyor bir nevi içerisinde topluyor. Çünkü her bir isim diğer isimleri de taşımaktadır. Fakat dar isminden zarar çıkması asıldır. Ve bu asıl asla değişmez. Ondan açığa çıkan diğer isimlerin hükümleri ferdir. Dar isminden zararın çıkması asılken şifa, şafi isminin açığa çıkması ise onun fer yani dalıdır. Cüzlüdür. Bundan dolayı dar ismi bütünselliği ile zarar vericidir. Genel olarak alırsak. Evet. Ve aynı şekilde mudil ismi de bütünsellik yönüyle delalet vericidir. Saptırıcı. Şimdi mudil isminin görünme yeri olan bir sabit aynın gölgesi olan kulun kesip vücudundan kendi sabit aynından onun hayal veren kuvvetine gelen emrin hükümleri çıkar. Hayal veren kuvvet emri iradiye karşı muhataptır. Yani emri iradi olarak sadece kendisine olan bir hitap vardır. Sadece kendisine olan emri iradiden yani Allah'ın iradesi dediğimiz, iradi emri dediğimiz yönden bir hitap vardır. Ve bu emri ağza ve organlara tebliğ etmesi yönünden Resul'dür. Tebliğ edicidir. Ve vazifesi bu kalemler ile yazmaktır kalemler ağza organlar. Bundan dolayı yazmak zahirinden ve katiplik batınından olur. Yazmak yani fiile dökülmesi zahirinden, organlarından, katiplik batınından içinden gelen bir emir var. Nereden geliyor? Sabit aynından. Sabit aynına emri iradi'den geliyor. Hazreti Şeyh Ekber buyuca beyanlarından sonra buyururlar ki: Bu anlatılan manaların içinde bir sır vardır. Biz onu soru tarzında getiririz. Çünkü bu gibi ince manalarda okuyucunun önüne kilitli bir kapı mesadesinde olan bir soru konulursa okuyucu da o kilidi açma arzusu oluşur. Ve onun himmeti bu sorunun cevabını bulma talebine yükselir. O soru da şudur. Yukarıda katip ilmi latif bir sıfattır ve onun maddesi illiğindendir denilmiş idi bu katibin sitçinde olması muhal bir şey midir acaba biz Ebu Cehil ve Nemrut gibi diğer firavunların bir cüzü yani katibi ve hakikati illiğindedir ve bir cüzü de sitçindedir diyemez miyiz veyahut her ne kadar sitchinde olan şakinin illiğine yükselmesi aklen muhal ise de ilahi meşiyet yani üst irade itina gösterilen işlerde onun katibini takdis eder oldu. İtina gösterilmeyen işlerde de onun katibini sitchinde kıldı diyemez miyiz? Biz cevaben deriz ki şaki muhakkak bütünselliği ve tabileri ile şakidir. Yani ezelde sabit aynı celali isimlerden olan, mudil isminin görünme yeri olan her bir kimsenin sabit aynından itibaren ruhu ve misal ve şehadet ve berzah ve uhrevi alemlerine ait sureti bütün bu yurtlarındaki tabileri ile şakidir. Evet. Bundan dolayı bir şakinin bir kısmının Said ve bir kısmının Şaki olması Yani bir kısmının illiğinde Ve bir kısmının Sicciğinde olması mümkün değildir. Bu örtülü olan sırrın Açılmasına dikkat ediniz. Bu kilitli kapıyı Kendi vücudunuzun dışından değil Ancak kendi içinizden Açabilirsiniz. İkra diye başlayan İsra 14 kitabını oku bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter buyurulmakta bak kitabını oku işte kendi içinden olan kitabını okuyacak işte orada herkes kitabını oku bugün hesap görücü olarak nefsin sana yeter bütün hesabı zaten nefs her şeyi ortaya koyacak kitabın acaba bu sır bizim içimizden nasıl açılır biz kendi nefsimizde zevkan yani bizzat yaşayarak biliriz ki iman ve küfürden ve isyan ve taatten hangi manada gark olmuş isek onda gark olmuşuz bütünseldir. Ondaki gark oluşumuz bütünseldir. Çünkü bunlar birbirine zıt olan şeylerdendir. İki zıt bir arada olmaz. Bu bir kaide. Tabii. Kaydesince imanda gark olduğumuzda bir kısmımızın küfrü düşünülemez. Şekavet ile saadet dahi bir diğerinin zıttıdır. Bir kısmının şaki ve bir kısmının sait olması düşünülemez. Çünkü vahid yani bir olan şey zıttını içinde toplamaz. Bu zahir hallerde de böyledir. İnsanın bir gözü ağlarken diğeri gülmez. Hmm. İkisi birden ağlar. Çünkü vücudun gark olduğu hal ağlamaktadır. Şimdi şöyle bir soru gelebilir. Kafirlerden sadaka vermek ve yetime bakmak ve vaadini yerine getirmek ve doğru konuşmak gibi itina gösterilmiş olan bir takım güzel ameller çıkar. İlahi meşiyetin yani üst iradenin bütün bunları yazan onların katibini takdis ederek illiğinde kılması ve bunların aksi olan kötü amelleri yazan katibi de sitçiğinde kılması mümkün değil midir? diye bir soru gelebilir. Evet. Hakikaten buna benzer mesela soru soruluyor. Diyor ki ya işte adam Müslüman olmamış. Gayrimüslim. Ama çok iyi. Öyle bir güzel ahlak var ki Müslüman'da olması gereken ahlak var. Adam işte zorda kalmışa, darda kalmışa yardım ediyor. İnsanlara iyi davranıyor, güzel davranıyor. İhtiyacı olana yardımda bulunuyor, para veriyor. E şimdi bu adam cennete girmeyecek mi canım deniliyor. E her türlü güzel ahlakı var. Bir Allah'a iman etmemiş işte. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah dememiş. Ama her türlü Müslüman'da olması gereken ahlak var diyor anlatıyor adam. E bu şimdi cennete girmeyecek mi? Evet cennete girmeyecek İman etmediyse girecek İstediği kadar güzel ahlak olsun. Evet, evet. Mükemmel ahlak üzerine olsun. İman etmediyse girmeyecek. Şimdi onu açıklıyor. Cevap. Şakir olarak vurulmuş mu? Vurulmuş tanrısı. Evet. Hak Teala kafirlerin ve münafıkların hakkında buyurur ki evet ayette örnek veriyor. Bakara 16 <gülüyor> Onlar hidayete karşılık delaleti satın aldılar. Bundan dolayı onların ticaretlerinde hiç kar yoktur. Aynen. Ve onlar hidayete ermiş değildirler. Evet. Ayetle sabit işte. Aynen. Bu ayeti öğrendikten bildikten sonra hiçbir insan bunu iddia edemez. Ya işte o kafir ama iyi güzel ahlak üzereydi canım cennete girmeyecek mi? Ayetle sabit. Ne diyor? Tekrar okuyoruz. Bakara 16. Onlar hidayete karşılık delaleti satın aldılar. Bundan dolayı onların ticaretlerinde hiç kar yoktur. Ticaret ne oluyor işte? Yaptığı işler, ameller. Aynen. Onların, bundan dolayı onların ticaretlerinde hiç kar yoktur. Zararlı. Ve onlar hidayete ermiş değildirler. Ve diğer bir ayeti kerimede ise şöyle buyurur allah Teala Ali İmran 22 O küfür edenler amellerini dünyada ve ahirette batıl kıldılar ve onlara yardımcı yoktur bundan dolayı kafirlerin itina gösterilmiş olan amelleri bütünsellik yönünden şaki oluşları itibarı ile batıldır hükmü yoktur onların bu amellerine karşılık bir karları yoktur biz katibin sıfatları hakkında beyanlarımıza devam ile deriz ki bu katip halife olan ruhun kendi nefsi için seçtiği şerefli bir mevcuttur. Ve kendisine arkadaş olarak onu arkadaş edindi ki o katip halifenin nefsi natıkası yani konuşan nefsidir. Bundan dolayı o katibe ezaya çok sabretmesi ve tahammüllü olması ve melekute ve gayba ait sırları saklaması suretiyle huyunun güzel olması vacip olan işlerdendir. Kısa ibareler içinde birçok manaları düzgün ve anlaşılır olarak derecelendirir de o manalardan açık bir şekilde haber verir. İkabından yani fitne çıkmasından emin olduğu makamın dışında kitabına yani suret alemine kesin bir şey yazmaz. Fitne çıkmasından emin olmadığı yerde suret alemi olan kitabına sözlerden iki veya daha fazla manaları ihtimali olan şeyi yazar. Nitekim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bir gün ashab-ı kiramı arasında buyurdular ki Cehennem dağlarının birinin zirvesinden bir kaya kopup yuvarlandı. 70 yılda cehennemin dibine ulaştı. Buyuruldu hadis-i şerifinde. Anlayanlar anladılar bunun ne demek olduğunu. Anlamayanlar cehennem dağlarının iriliğine hayret ettiler. Burada teşvik yaptı Resulullah Efendimiz. Tabi anlayan anladılıyor. Daha sonra 70 yaşında olduğu halde münafıkların reisinin ölüm haberi duyuldu. Bu sözü söyledikten sonra Resulullah Efendimiz. Ve sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu mübarek sözleriyle bunu haber buyurmuşlardı işte. Fakat münafıkın ölümünün fitne çıkarmasından çekinerek kesin olarak haber buyurmadılar da ikinci ihtimale geçilmesi mümkün olan sözü kullandılar. Evet. burada teşbih yaptı işte anlayan anlasın diye evet. direkt olarak söylemedi evet. bir münafık övdü diye ne dedi cehennem dağlarının birinin zirvesinden bir kaya kopup yuvarlandı 70 yılda cehennemin dibine ulaştı dedi bunu anlayan ehli olan anladı diyor ve Muhammedi varislerden olan kamiller de böylece cevamiül kelimdir yani o kelimenin içerisinde o özü toplar onlar da sözlerini Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin izine uyarak icap eden hallerde ve makamda çeşitli manalara yüklenmek üzere söylerler. Ta ki imam olan ruha onun kitapları olan suret aleminin bazısında bir şey zahir olup sözün ihtimali dahilinde olduğu manaların birisi o zahir olan şeyi verdiği zaman ve imam da bu zahir olan şeyi çirkin gördüğü zaman imam bu sözde bulunan ikinci ihtimale geçsin. Bu hal evliya Allah'ın hakikatlere dair söz söyledikleri veya yazdıkları zaman çok gerçekleşir. Nitekim Ebu Vefa Hazretlerine birisi Mansur'un enel hak demesi hakkında ne buyurursun? diye bir soru sormuş. Ebu Vefa Hazretleri de enel batıl mı desin? buyurmuşlardır. Evet. Şimdi soru sorunun makamına göre, kastına göre, niyetine göre bunu bildiği için Ehlullah ona göre de cevap veriyor. Enel hak demesi hakkında ne buyurursun? dedikleri zaman enel batıl mı desin? diyor. Şimdi bu enel hak sözündeki hak kelimesinden zorunlu vücut hazretleri kastedilebileceği gibi batılın karşılığı olan doğru manası da kastedilebileceğinden batılın karşılığı doğru manası da kastedilebileceğinden ve soruyu soranın istidadı veyahut o andan çevrede olanların varlığı Mansur'un sözünü izah etmeye müsait olmayıp fitne çıkması ihtimal dahilinde olduğundan cevabı Ebu'l-Vefa hazretleri hak kelimesindeki ikinci ihtimale yönlendirerek e, batıl mı desin? dedi. Yani doğru dedi bu anlasına. Yani burada onu anlayışa göre hitap etti. Fitne çıkmasının da önünü kapatarak e, batıl mı deseydi? Hak yani, diyecek dedi. Hak diyecek. <gülüyor> Ve Allah Teala kesürül af ve tecavüzdür. Yani affetmesi ve geçmesi çok olandır. Cenab-ı şeyh Ekber Hazretlerinin bu ibarelerinde de üzerinde konuşmakta olduğumuz bahse uygun olarak iki ihtimal düşünülüyor. Birinci ihtimal şudur ki, imamdan kader sırrı gereğince fitne ve delalete sebep olan bir söz çıkarsa... Kesürül af yani affetmesi çok olan Allah Teala imamın mazeretine dayanarak onu affeder ve ondan geçer demek olur. İkinci ihtimal de şudur ki halife kendisini halife kılanın aynıdır. Bundan dolayı halifenin yaptığı gibi kendisini halife kılmış olan Hak Teala da hakikati Muhammediye mertebesinden indirdiği ve Muhammedi taayyünün saadetli ağzından çıkardığı kelamında Birçok yönler ve ihtimaller derecelendirmiş ve onu kısa ibareler ve sözlerin en iyisiyle ulaştırmıştır. Ve af sözcükte, sözlükte bir şeyin en iyisi ve en güzidesi manasına da gelir. Bakın af Bir affetmek manasına gelirken bir de af bir şeyin en iyisi ve en güzidesi manasına da gelir. Bundan dolayı efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli ağızlarından söz elbiselerine bürünerek çıkan Kur'an'da Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri bol bol ibarelerin en iyisini kullanmış ve tarz olarak ihtimallere geçmiştir. Manası da ulaşmıştır. Bu manaya da gelir. Mesnevi de şöyle geçer. Gerçi Kur'an peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin saadetli ağzından çıkmıştır. Her kim hak söylemedi derse o kafirdir ve hakikati örtücüdür. Kafirin bir manası da hakikati örten demektir biliyorsunuz. Şimdi sözlere ihtimal dahil olduğunda o sözün belirli bir şey üzerine delil olması düşer. Örneğin Kur'an-ı Kerim'de kadına temasın temizlenmeyi gerektirdiği beyan buyrulmuştur. Oysa temas sözünde iki ihtimal vardır. Birisi kadının vücuduna dokunma ile olan temastır. Diğeri cinsel ilişkiden kinayedir. Bundan dolayı bu söz temas ve cinsel ilişkiden birinin üzerine belirli olarak kati delil değildir. Bu sebeple mezhepler arasında ihtilaf çıkmıştır. Şafiler temas manasına alıp, yani dokunmak kadına dokunmak manasına alıp temas olduğunda Taharet yenilerler yeniden abdest alırlar bir şafi kadına ki bu kendi hanımı dahi olsa eli dokunduğunda abdesti bozulmuş olarak kabul eder ve gidip yeniden abdest alır çünkü teması bu manada almış Kur'an'daki temas ve hanefiler ise cinsel ilişki manasına aldıkları için teması bu manaya alıp temas ile abdest ve taharet yenilemezler normal namaz abdestini yenilemezler ancak cinsel ilişkiden sonra gusül abdesti gerektirdiği hükmünü kabul ederler Hanefi ve İşte bu bahsedilen haller katibin yazma işinde mahareti ve zeki oluştur ve harflerin ve manalarının itidali arasını cem etmesidir katip yazmasında nefse uygunluğu ve kalbe bağlantısı olan açık alışılmış hitap sözleri kullanır Nefsin hallerine uymayan ve tuhaflığı dolayısıyla kalbe bağlantısı olmayan, olmayana alış olmayan, alışılmamış sözleri kullanmaz. Aksi halde yazmaktan ve hitaptan amaçlanan şey oluşmaz. Nitekim Arabın çok güzel ve süslü hitabı olanlarından birisi acayip bir kıyafet ile eşeğe binmiş ve acayip görünüşü seyretmek için halk etrafına toplanmış. İma edilen bu çok süslü hitap ile onlara anlaşılmadık sözler ile hitap edip size ne oldu ki bir delinin başına toplandığınız gibi toplandınız, dağılınız manasına gelen süslü kelimeler kullanmış. Halk bu anlaşılmamış sözleri işitince bu adama cinniler musallat olmuş diyerek gülüşmüşler. Ne demek istediğini anlamamışlardır. Üstü kelimelerle bu manaya gelen kelime kullanmış ama halk anlamamış tabi o durumdan. Katibin yazma işinde kendine mahsus bir üslubu vardır. İlk olarak kitabına hamdü sena ve selat ile başlar. Daha sonra imamın adaletini ve onun güzel ve şerefli olan vasıflarını ve yüce olan makamını beyan eder. Ve imama ve onun makamına yönelmeye rağbet ettirir. Ondan sonra da gerek rağbet edilmiş olan hayır olsun ve gerek zemmedilmiş olan şer olsun emrolunduğu şey ne ise onu zikreder. Yani katip kitabına kulun yakınlık gösterdiği ilahi isim ne ise ilk olarak onunla başlar. Sonra isimlere ait rububiyeti yani her bir ilahi ismin kendine ait raplığı dolayısıyla alemleri terbiye eden kendisiyle isimlenilene hamd edip Elhamdülillahi Rabbil Alemin yazar. Daha sonra Zati rahmet ve genele ve özele dönük sıfatlarıyla tecelli edici olan Allahu Zülcelal Hazretlerini Errahmanirrahim sözleriyle sena eder. Daha sonra sab 56'da geçen muhakkak ki Allah ve melekleri nebiye salat ederler. Ey iman edenler siz de ona salat edin ve teslim olmuş olarak salat edin. Emrine uyarak salat ile başlar. Ne dedi? Elhamdülillahi rabbil dedi. Ondan sonra errahmanur rahîm dedi. Ondan sonra innallâhe ve melâiketuhu yusallûne ale'n-nebiyyi yâ eyyühellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslima dedi diyerek başlar çünkü salat hak tarafından rahmet ve meleklerden yana istiğfar ve müminlerden yana duadır İşte bu salat onun için bunu zikretmekle işte birçok tarikatlarda da vardır nitekim tarikatımızda da bunu okuyoruz ya o okurken işte bu şekilde başlanır bu bizim için müminler için bir duadır bu bu konudaki ayrıntılar esrar-ı salat hakkında ben fakirin yazdığı risalede bulunduğundan bu ayrıntıların burada verilmesi sözü gereksiz yere uzatmak olur. Daha sonra imam olan ruhun insani memleketteki adaletini ve güzel ve şerefli vasıflarını ve onun makamı olan illiğini beyan eder. Ve ondan sonra onun şehrini ve köyünü imam tarafına yönlendirmeye ve onun makamı olan illiğin alemine rağbet ettirir. Ondan sonra da kulun sabit aynının ve hakikatinin gereği üzere rağbet edilmiş olan hayırdan ve zemmedilmiş olan şerden her ne ile emrolunmuş ise onu zikreder. Ebu Yezid Bestami Katesallahu Sırru Hazretlerine Arif isyan eder mi? diye sordular. ahsap 38 ayeti kerimesini okuyarak cevap verdi. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader idi dedi Ubeydullah Ahrar Kaddesallahu Sırrı Hazretleri Risale-i Validiyelerinde şöyle buyururlar Şeyh-i Ekber Muhyiddin İbni Arabi Kaddesallahu Sırrı bazı kitaplarında yazmışlardır ki keşif erbabının bazılarına istidatlarında olan şey açılıp kendi istidatlarından asilik çıkacağını görürler İşte levh mahfuzdan istidatlarındaki mevzuyu görürler asilik çıkacağını görürler evliyaya göre masumluk şart olmayıp kaza ve takdir olunan geri çevrilemez hükmü gerçekleşeceğinden isyan sulmetinin gözükmesinden ve onun perde oluşundan rahatsız olurlar çünkü bir isyan gözüküyor. Bu isyan yapacak kadar kaza kadar da var. Ve bundan rahatsız olurlar. Tevbe ve istiğfarın o zulmeti yok edeceğini yakinen ve tahkikan bildiklerinden tevbe ve istiğfar ile o zulmeti gidermek için o suretin hemen olmasını arzu ederler. Yani o asi gelme fiilinin hemen vuku bulmasını arzu ederler. Çünkü tevbe ve istiğfar Kul ne günah işlerse niyet ile tövbe ve istiğfar edip Allah'a yönelirse Allah affedeceğini beyan ediyor değil mi günahları? Bunu bildiklerinden de işte o kaderlerinde takdir edilmiş olan o zulmetin o fiilin hemen hukuku bulmasını isterler. Ki ve o asiliyi işlerler. Kader takdir edilmiş. Şeyh Rüknettin Devle Hazretleri bu söz insanı cüretkar kılar hallerini muhafaza eden ve kendilerini karışıklıktan koruyan kimselere bu sırrı açmak caiz değildir diye itiraz etmiştir. Evet bir cihetten caiz değildir. Neden? İnsanı cüretkar kılar. O zaman günahı işleyip nasıl olsa tövbe kapısı var gibi cüretkar kılar diye itiraz etmiş şey Rüknettin Ala, Alaüt Devle Ey birader Bilesin ki katip bizim bu fasılda beyan ettiğimiz vasıflar üzere olduğu zaman o doğruluk kapısını çalar. Ve bu vasıftaki katip her kime zahir olur ve gerçekleşirse o kimseye bir şeyi görmedim illa ki o şeyden evvel Allah'ı gördüm deme hali olur. Çünkü o kimse yukarıdan bir yere izah edildiği yönle bilir ki varlığın vücudu hayalden ibarettir. Hı. Ve bu hayali suretlerde zahir olan Hakk'ın hakiki vücududur. Bundan dolayı eşyanın suretlerine baktıklarında irfanın tam oluşu dolayısıyla ilk önce Hakk'ın hakiki vücudunu müşahede eder tabii Hakk'ın hakiki vücudunu müşahade eder ondan gayrı yok ki zaten. Tabii. Eder. Daha sonra eşya suretlerini müşahade eder. Bu ise Cenabı Sıddık -ı Ekber Ebubekir radıyallahu anh efendimizin arifane meşreplerindendir. Diyelim. Bu faslı burada eşya, tamamlayalım. Eşyanın hakikatini Görmek. İşte her neye baktımsa önce Allah'ı gördüm sözü burada vuku bulur, açığa çıkar demek istiyorum ya, Tabii ki ehlullah bu, bu şeyi o bacak bacak üstüne atma fiilinden kesinlikle imtina ederler edebini bilen buna, buna dikkat eder ha, edeb bilmeyen orada işte ipin ucunu kaçırır evet burada bu sohbetimizi tamamlıyoruz amin euzubillahimineşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Allahümme Rabbena âtina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azabenlar. Allahümme ëfirli veli valideyye velil müminine vel minati el-ahyai minkum el-emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il-Fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebeqa. Nasıril hak bil hak vel hadi ila sıratikan ustaqim ve ala alihi haqqa qadrihi ve miktarihi azim Subhanallazi yarani subhanallazi mekani, ya la mu yarani es-salatu ve selamun aleyke ya rasulullah es-salatu ve selamun aleyke ya habiballah es-salatu ve selamun aleyke ya Seyyid el-evvelin ve el-akhirin salatullahi aleyhim ve aleyna icmain. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun ala al murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el-fatiha